Harp açılacağı vakitte demiş ki, Ragit Paşa, Sultan Mustafa, Mustafa Han'a, onun sadar azamı koca Ragit Paşa dedi. Osmanlı ordusu aslandır ama ihtiyarlamıştır demiş. Yani harba, kudretimiz yok demeye kalkmış. Nihaline topar havalarını altın atsak demiş, tükenmez altınımız demiş. Hazine öyle dolu zamanı. Çok zengin devlet. Bizim en büyük zaafımız ve mağlubiyetimiz ve yıkılmamız 100 sende kalbi sona asırdır, 19. asırdır. Onlar bu har keşfettiler. Biz halktan başımızı kaldıramadık. Bize hükmülandılar. En büyük kaba hakkı şeydi. Sudamağlumun kabaıdır. Ben affetsin ruhaniyeti. Dinçeriği evet. kaldırınca bütün sanat bizim elimizden istemeyerek, çıktı. Istemeyerek. Bütün sanat bize kalkıştı. Bütün sanatları öldürdü. Öldürünce bir şey yok Türkiye'de. Biz topuzu kendimiz, yeminimizi kendimiz yapıyorduk. Remeden bu şekilde. Öldürünce bunları hiç şey yok. Avrupa'dan top olacağız, iş harb edeceğiz. Avrupa'dan nakkaç geçiyor, Avrupa'dan bunlar bir şey yok. Onu Bu bir... Avrupa'da Avrupa'da ya şeyde, i̇yi niyetler götürür. Evet, çok güzel bir adam. Çok iyi niyetli <gülüyor> bir niyetli. O Halid Efendi var, bir tane Halid Efendi. Öyle bir yerler. Adem. Neyse. Her Alkayı şeyin kopar. bir eceli vardır. Bir eceli de öyle gelmiş. Işte öyle. Yeni çebek kesilince bütün ustalar onlar da. Ve şey onlar devşirme değil artık gençler devşirme kalmıştı. Türk öfkeleri var Fakat Padişah bile kızmış gençlerle, iki de biri de, iki de biri de ayaklanırlar. Ayaklanıyorlar zamanlarda bunları biliyor musun? Işte. Ayaklanıyor diyor, Ayaklandırdılar. diyorlar. Sanatçılar neymiş kesince öldürüldü. Hatta onları bir şey götürmüşler ki mezarlıkta bir taş bile kalmamış. Gençler taşıyor tuğla mezarlıkta. Mezar taşıyor. İki tane kalmamış şeyde, simli kapıda. Dört yüz dakikamız. Evet, hiç. işte o mezar taşı sevgisini yaparken yok. Evet. Bir yani. tane zor vurur. Edirne'de de. Ha. Taşlara. kırıyorum kuzuk. ya. Öyle kızmış.